Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlar bugün ikinci dersimiz. Bir önceki derste derse nasıl çalışacağız, ne yapacağız? Kısaca bir tanıtım yaptık aslında. Kitaba çok da fazla giremedik. Şimdi inşallah oldukça önemli bir konu üzerinde duracağız. Ben burayı bir özetleyeyim. Hem geçmiş derste önemli birkaç noktanın üzerine durmuş olalım. Hem de ne göreceğiz? Onu bir özetleyeyim sonra derse geçelim. Arkadaşlar şimdi meselemiz ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini, peygamberini ispat etmek. Nasıl ispat ederiz? Birçok yolla bunu ispat etmek mümkündür. Ama biz haber delilini kullanarak ispat edeceğiz. Biz neyle ispat edeceğiz? Haber delilini kullanarak. Yani mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti değil mi? Böyle bir olay gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? Buna bakmak için haber delili yani tarih kullanılır. Haber delili dediğimiz de aslında bir minvalde tarihtir. Biz haber delilini kullanacağız. Meselene ne? Mesele şu. Biz diyelim ki 620 yılında yaşıyoruz, 615 yılında Mekke'de yaşıyoruz. Muhammed bin Abdullah adında bir adam çıktı ve dedi ki bana Allah vahyediyor dedi. Allah beni peygamber ilan etti, size peygamber olarak gönder dedi. Biz kendisine soruyoruz ey Muhammed sen tamam peygamber olduğunu söylüyorsun ama bunun delili nedir? Yani peygamber olduğunun delili nedir? O da bizim önümüze bir kitap getiriyor yani yazılı bir belge değil ki Allah bana vahyediyor. Söyle bakalım ne vahyediyor? Allah şunları şunları söylüyor diyor. Şimdi Muhammed bin Abdullah'ın söylediklerine bakarak diyeceğiz ki evet bu Allah'ın peygamberidir ya da hayır bu Allah'ın peygamberi değildir diye denilecek. Diğer yalancı peygamberlerde olduğu gibi. ha Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini hani geçen derste söylemiştik ya sahabe niçin iman etti bunu bulmaya çalışacağız diye. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bana vahy ediyor dedi. Şimdi bir bakıyoruz o vahyin içeriğine o vahyin içeriğine bakıyoruz. Evet Muhammed bin Abdullah Lut kavminden bahsediyor. Hut kavminden bahsediyor veya başka başka kavimlerden bahsediyor. Ve hiçbir tarih bilmediği halde mükemmel bir belakat olan kitap getirmiş. Öyle şeyler söylüyor ki bunu insan söyleyemez. Ha? Demek ki bu Muhammed bin Abdullah Allah'ın peygamberidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. diyoruz. Şimdi bu o dönem için böyleydi. Şimdi 21. asra geliyoruz. Karşımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok. Ee, onun bir iddiası var. Nedir onun iddiası? Ben peygamberim. Allah beni peygamber olarak gönderdi. Biz buradan oraya soruyoruz. Ey Muhammed senin peygamber olduğunun delili nedir? O da oradan bize cevap veriyor. Diyor ki işte Allah'ın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'dir. Biz elimizde Kur'an-ı Kerim'i açacağız. Bakacağız. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Bu bir insan ürünü olabilir mi? Yoksa olamaz mı? İnsan ürünü değilse bu bir Allah'ın vahimidir değil midir? Biz bunun üzerinde duracağız. Ama bunun üzerinde durabilmek için işte geldik konumuza. Bu kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnadını ispat etmemiz lazım. Anladınız değil mi? Bakın iki aşamalı. Bir, biz önce elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnadını ispat edeceğiz. Evet, Allah'ın Muhammed'e vahyettiği bu kitapta toplanmıştır. Önce bunu söyleyeceğiz. Arkasından bu kitabın içerisine bakıp bunları bir peygamber söyleyebilir mi? Bunları bir insan söyleyebilir mi? Söyleyemez mi? Ona değineceğiz. Arkadaşlar konu biraz zor. Yani e, mantıksal olarak kurgun oturması biraz zor oluyor. Hatta geçenlerde bununla ilgili bir program vardı. Ona da değineceğim ben. Orada bile... Yani akademisyen kişi dahi yanlış anlayabiliyor bazı mevzuyu ve diyor ki bir şey kendisine delil olur mu? Hayır bir şey kendisine delil olur biraz sonra anlatacağım inşallah. Ama çok basit bir şekilde biz 21. asrın Müslümanı olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberini ispat edeceğiz. Haber deliliyle ispat edeceğiz ve bunun için iki aşamamız var. Birinci aşamamız Kur'an'ın yani eldeki kitabın, eldeki kitabın, mushafın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnadı. Allah'ın peygambere vahyettiği kitap bu mu değil mi? Allah'ın peygambere vahyettiği vahiler o 5 işte 610'da başlayıp 630 küsur yılına kadar devam eden vahiy burada toplanmış mı, toplanmamış mı? Önce bunu ispat edeceğiz. Bunu kabul ettikten sonra, bunu ispat ettikten sonra kitabı açacağız. Kitabın içeriğine bakacağız ve diyeceğiz ki evet bu olsa olsa bir peygamber sözüdür. Allah'ın vahyidir yoksa. Ee, normal bir insan bu kitabı böyle bir çalışmayı normal bir insan yapamaz diyeceğiz. Mesela bu arkadaşlar. Peki içerik olarak neler göreceğiz? Öncelikle tarihi bir belgenin, tarihi bir verinin kabul edilebilmesi için bir usul, sağlam bir usul olması lazım ve bütün yani tarihi verilerin yani burada Roma tarihini incelerken nasıl bir usule tabi isek, İslam tarihini incelerken de aynı usule tabi olmamız lazım diyeceğiz. Önce bunu bunun üzerinde bir uyarıda bulunacak yazar ki haklı bir uyarı. Arkasından bir haber kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim pekambere isnadı sahih mi değil mi? Sahihtir diyecek ve bunu dört delille ispat edecek. Hafızlık delili var ben onu zikretmeyeceğim katılmadığım için. Ama dört delille ne yapacak? ispat edecek. Birinci delil Kur'an çok kısa bir zaman diliminde yazıya geçirilmiştir. Yani Kur'an'ın yazıya geçirilmesi çok kısa bir zaman diliminde olmuştur. İkinci delil sözlü kültürden yazılı kültüre geçerken birebir geçirilmiştir. Yani ihtisara gidilmemiştir. Duygu ve anlam değil. Duygu ve anlam lafız lafzen birebir geçirilmiştir. İkinci delil. Üçüncü delil Kur'an üzerinde o gün ona iman eden insanların tamamının ittifakı vardır. Hiç kimse hayır Kur'an böyle değildi. Resulullah'a bu vahyolunmadı şu şöyle oldu demedi. Üç dördüncüsü bir ihtilafın olmaması ittifakı gösterir. Bir ihtilafın olmaması Kur'an'a dair hiçbir ihtilaf nakledilmemiştir. İhtilafın olmaması Kur'an üzerinde ittifakı gösterir. Dört tane delil getirecek. Daha sonra çok müthiş bir nokta var. Ee, yazma eserler üzerinde varsayımsal bir akıl yürütme. Yani bir akıl yürütecek diyecek ki Kur'an-ı Kerim bu musafın yanında başka musaflarda olsaydı ne olurdu? Müthiş bir şey orası arkadaşlar iyi dinleyin. Arkasından karbon testleri ve musaflar listesi 45 tane musaf listesi verecek ve sonuca gideceğiz. Arkasından da hadis delili direcek. Biz hadis delili üzerinde şimdi pek durmayacağız. İşleyeceğimiz konu bu, içerik bu. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi tek tek tek tek bunları anlatmaya çalışalım inşallah. Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve teslim ala eşrafil murselin ve, ve dersimiz arkadaşlar 90. sayfaya kadar devam edeceğiz. Biraz usul inşa ettiğimiz için buranın üzerinde duracağız. Belki bundan sonraki derslerde bu kadar detaylı incelemiz incelenmeyebiliriz ama burada bir usul inşası ortaya koyuyoruz. Şimdi yazar hemen hemen Kaynaklarımızın güvenilirliği diye sayfa 23'te bir başlık atmış ve demiş ki: Bir haber incelemesi belli kaynaklar üzerinden yola çıkar. Kaynakları güvenilir ya o kabul etme hususu keyfi değildir ve kendi içinde bir tutarlılık arz etmeli diye. Bu çok önemli. Çünkü bunun için önemli. Bugün muhaliflerimiz hayır bu mushaf Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veya onların diliyle Muhammed bin Abdullah'a ait değil diyorlar. Yani bu bir tarihi veri olarak kabul edilemez. Peki, bunu kabul etmeyeceğiz. Niçin? Şu, şu şu gerekçelerle. Ha, aynı gerekçelerle Roma tarihine baktığımız zaman Roma tarihi çöp olur. Aynı gerekçelerle Osmanlı tarihine baktığımız zaman Osmanlı tarihi çöp olur. Aynı gerekçeler, gerekçelerle gerekçelerle milattan önce tarihe baktığımız zaman aynı gerekçelerle onların hepsi çöp olur. Ortada tarih diye bir şey kalmaz. İşte burada muhaliflerimiz ikircikli bir tavır sergiledikleri için müellif önceden diyor ki yani bir tutarlı olmak zorundayız. Ee, diyor ki mesela kaynaklar güvenilir ya da şüpheli addedilerek tutarsızlık olmamalıdır. Bunun bir ilmi kriteri olmalıdır. Örneğin antik Yunan tarihi hakkında konuşan bir tarihçinin bu konuda elde ettiği kaynakları güvenilir kabul ederken başka bir konuda yani İslami konuda bu kaynaklardan çok daha güçlü bir şekilde bize ulaşan kaynakları güvenilir adetmemesi ilmi bir tutarsızlıktır. Tutarsızlık ise bir düşüncenin batıl olduğunu ortaya koyan en önemli alamettir. Yani siz Antik Yunan çağını inceliyorsunuz. O tarihte şu oldu bu oldu filan diyorsunuz. Neye göre? İşte şu verilere göre. Tamam. Ee, Roma İmparatorluğunu, Roma tarihini inceliyorsunuz. Osmanlı tarihi inceliyorsunuz. İşte ee, çaldıran savaşını anlatıyorsunuz. Malazgirt savaşını anlatıyorsunuz. Ee, İranlıların, Osmanlıların, İranlıların üzerine seferleri veya Haçlı seferlerini anlatıyorsunuz. Siz bunları nereden biliyorsunuz dediğimiz zaman elimizdeki şu verilerle diyorsunuz. Tamam. Aynı verilerden çok çok çok daha güçlü bir şekilde Kur'an bize ulaştığı halde hayır onun ulaşmasında şüphe var diyorsunuz. İşte bu bir tutarsızlıktır. Bu bir tutarsızlıktır. Eğer Kur'an'ın şu ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize kadar tarihi bir belge olarak gelişini inkar ediyorsanız tüm tarihi inkar etmekle mükellefsiniz. Tüm tarih çöpe gider. Tarih diye bir ilim kalmaz. Tarih diye bir bilgi. Tarih diye bir dal kalmaz yani. Öncelikle burada bir uyarıyla bu şekilde başlıyor. Ve arkasından diyor ki bu kitapta bizim haber kaynağımız üç tanedir. Kur'an'dır bir, sünnettir iki. Ee, sahabenin tanıklığıdır Üç. Şimdi burada önemli bir not var arkadaşlar. Geçenlerde bununla ilgili bir program vardı. O programda bir akademisyen kitabın müellifine sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin delili nedir dedi. O da Kur'an'dır dedi. Karşıdaki e, akademisyen dedi ki bir şey kendisine delil olmaz ki doğru. Bir şey kendisine delil olmaz. Yazar ise dedi ki ya bak burası çok yanlış anlaşılıyor dedi ama anlatmasına programda fırsat verilmedi. O programın da ben kritiğini yapacağım inşallah. Şimdi iyi dikkat edin arkadaşlar. Ben iddia ediyorum. Diyorum ki ben dürüst bir insanım. Bana diyorsunuz ki siz dürüstlüğünün delili nedir? Ben dedim bak benim yazdığım kitapta, kendi yazdığım kitapta Murat Gezenler çok dürüst bir adamdır yazıyor. Al delil budur. Bu delil olmaz. Yani ben kendi iddiamı kendi sözlerimle ispatlayamam. Benim kendi sözlerim bana ait sözler benim e, iddiamın delil olmaz. Bak bu başkadır. Bir şey kendisine delil olmaz. Bu başkadır. Şimdi gelelim. Ben büyük bir mimarım diyorum. Delil diyorlar alın. Ben bir cami inşa ettim. Bak benim yaptığım şey o cami. Benim büyük üst, büyük bir mimar olduğumun delilidir. Ha burada bir şey kendisine delil olmaz kuralı burada geçer değildir. Ben büyük bir kimyagerim diyorum. Delil diyorlar. Bak geçmişte böyle böyle formüller vardı. Bu formüller yanlıştı. Ben o formülleri düzelttim. Kimyasal formüller ürettim. Şudur şudur şudur diyorum. Ortaya koyuyorum. Bakıyorsunuz gerçekten de doğru. Ha demek ki bu adam büyük bir nedir? Kimyager ya da büyük bir arkeolog ya da nedir? İşte bana diyorsun ben diyorum ki ben büyük bir hadisçiyim. Delil diyorsunuz. Bak ben 600 bin tane hadis yazmışım. Eserim orada durur. Müsned. Ha bakıyorsunuz gerçekten bu adam bu kitabı yazmış. Ha demek ki bu büyük bir hadisçi. Yani yani arkadaşlar Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğunun en güçlü delilidir. Dikkat. Kur'an-ı Kerim'in içinde yazan Muhammedun Resulullah ifadesi Peygamberimizin peygamber olduğunun delili biz bunu kastetmiyoruz. Biz neyi kastediyoruz? Kur'an-ı Kerim tarihi bir belge olarak elimize ulaştı. Eğer bu kitap, bu kitabın isnadı Muhammed'e kadar gidebiliyorsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah bana vahyediyor. İşte kitap budur. Bana vahyolanlar budur dedi. O belgeler, o vahyolanlar bize kadar güvenilir bir şekilde gelmişse biz Kur'an içine bakacağız. Mesela orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicri altı, miladi 610, 620, 630 yılları arasında o bilgiyle, insani bir bilgiyle söyleyemeyeceği birçok şey göreceğiz bu kitapta. Mesela kıssaları göreceğiz ve kendisi bilmiyordu o kıssaları. Mesela e, kozmolojik olarak birçok... Ee, daha yeni yeni keşfedilen veya 1940'ta 1950'de keşfedilen birçok bilgiyi göreceğiz. Denizde deniz kenarında yaşamamasına rağmen denizlerle ilgili bilgiler göreceğiz ve diyeceğiz ki yani normal bir insan, normal bir insan bunu bilemez. Ona bir bildiren vardır. Ona bildiren kimdir? İşte alim, el alim olan Allah'tır diyeceğiz. Ee, Hıristiyanların kendi tarihlerinde bile o dönemde bilmedikleri çok daha sonra ortaya çıkan birçok bilgiye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vakıf olduğunu görüp yani 40 yaşına kadar hiçbir şekilde dinler tarihiyle ilgilenmeyen bir adamın birdenbire dinler tarihi profesörü olması mümkün değil. Bu ancak vahiyledir diyeceğiz. Anlaşılı değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin en güçlü delilidir derken Kastettiğimiz ayetten bir ayet alıp hani namaz farz mıdır farzdır delil bak şu ayet o değil kastedilen o değil. Kur'an-ı Kerim tarihi bir veri, tarihi bir belge olarak elimize ulaştı, ulaştı. Baktık biz biraz sonra bunun ispatını yapacağız. Baktık evet bu olsa olsa bir insan sözü olamaz. Bu olsa olsa alemlerin Rabbinin indirilmelidir. İndirilmiş bir kitaptır. Biz bunu diyeceğiz inşallah. Anlaşılır değil mi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin delili Kur'an-ı Kerim'dir ile kastettiğimiz budur. Peki burada ben şimdi bir deistle tartıştığımı düşünün. Karşımda deist bir arkadaşımız var. Diyor ki ben diyorum ki bak Kur'an-ı Kerim bu. Burada böyle böyle bilgiler var. Bu bilgiler o dönemde bir insanın hiçbir şekilde ulaşamayacağı bilgiydi. Bu insan bu bilgileri nereden öğrendi? Allah'tan öğrendi diyorum. O deiste. deiste. diyor ki tamam doğru bu kitapta böyle böyle bilgiler var. Ama bu bilgiler 1700 yılında yazıldı. Muhammed zamanında bu bilgiler yazılmadı. Kur'an Muhammed zamanında böyle değildi. Bu bilgiler işte 900'lü yıllarda yazıldı. Mesela ben diyorum ki Kur'an-ı Kerim'de şu kıssa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde bilinen bir kıssa değildi. Yani Hristiyanların veya Musevilerin Yahudilerin bildiği bir kıssa değildi. Bu mesele 800-900 yılında bazı Tevrat nüshaları bulununca orada açığa çıktı bu mesele. Ben bunları inşallah bu Habertürk yayını üzerine yapmış olduğum kriter e, analizde uzun uzun anlatacağım. Ben diyorum ki o değiste bakın burada mesela nedir anlatayım? E, Meryem suresinde bir şey Alimran suresinde diyor ki Ey Muhammed diyor onlar kalemlerini atarlarken hanginiz Meryeme Kefir olacak diye kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Bu bilgi çok daha sonra ortaya çıkan bir bilgi. Şu anki elimizde İncil'lerde bile yani o anki İncil'lerde bile olmayan bir bilgi. Muhammed bu bilgiyi nereden biliyordu? Karşıdaki de diyor ki hayır diyor bu kitap diyor. Bin yüzlü yıllarda yazılmış. Bin yüzlü yıllarda düzeltilmiş ya da bu bilgi oraya bin yüzlü yılda gelmiştir. 1200'de gelmiştir. Bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in Muhammed'e isnadı kesin değildir diyor. Şimdi biz bunu ispat etmeye çalışıyoruz. Bak bu güzel örnek oldu. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnadının, isnadının sıhhatini ispat etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili biz dört tane delil getireceğiz. Bir, Kur'an-ı Kerim çok kısa bir zaman diliminde yazıya geçirilmiştir. Bilindiği üzere arkadaşlar bir sözlü kültür vardır bir yazılı kültür vardır. Sözlü kültürde metinler dilden dile nakledilir. Bir yazılı belge yoktur. İşte mesela Nasrettin Hoca'nın hikayeleri bu olay yaşandığı zaman yazıya geçirilmiş falan değildir. Dilden dile dilden dile aktarıldı. Birçok destan, birçok şiir yani geçmişe dair birçok şiir, birçok antik döneme ait işte Kılgamış Destan dedikleri veya işte e, İlyada dedikleri birçok e, e, Bilgi Dilden dile geçirilmiş Ve daha sonra yaza, Yazıya nakledilmiştir Daha sonra yazıya nakledilmiştir öyle ki, öyle ki Burada mesela diyor ki yazar Hatta kitabın Sonunda bir bilgi veriyor Mesela diyor ki Homeros'un İlyadası Diyor Eee en eski kopyanın yaklaşık tarihi İsa'dan önce 400'dür diyor. Arada 400 yıl var. Yani söylendikten sonra 400 yıl sonra yazıya geçirilmiştir. Mesela Herodot tarih diyor. Söylendikten yani ağızdan çıktıktan lafız sözlü kültür olarak insanlar bunu öğrendikten, insanlar bunu dilden dile aktarmaya başladıktan 1350 yıl sonra 1350 yıl sonra yazıya geçirildi. İşte Eflatun diyor. 1300 yıl sonra yazıya geçildi. Ne diyor burada? Demosthenes. Ben tam okuyamıyorum. Sezar'ın diyor işte. Galya Savaşları. İsa'dan önce 100 ila 44 yılları arasında yazıldı. En eski kopyası İsa'dan sonra 900'dür. 1000 yıl vardır arada diyor. 1000 yıl vardır. Yani. Yani. Antik metinler incelenmiş. Sözlü kültürden. Yazıya, yazılı kültüre. Geçiş arasında. 400 yıl, 500 yıl, 600 yıl olmuştur. Ama Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındayken yaşantısı anında bile yazıya geçirilmiştir ama onu kabul etmediğimiz zaman Hazreti Ebu Bekir döneminde yani neredeyse birkaç yıl içerisinde sözlü kültürden yazılı kültüre geçmiştir. Bu bize neyi gösteriyor? Bakın bu bize neyi gösteriyor? Hiçbir tarihi belge bu kadar kısa sürede kitaplaşmamıştır. Matbaa dönemi öncesine ait dönemlerle ilgili hiçbir eser bu kadar kısa sürede kitaplaşmamıştır. Hatta bu konuda en erken tarih 500-600 yıl gibi bir süredir. Birçok tarihi belgenin sözden yazıya aktarımı bin yılı bulmuştur. Bin yılı bulmuştur. Şimdi burada biz muhaliflerimize soruyoruz. Bakın tarihi belgeler yani matbaa öncesine ait özellikle matbaa öncesine ait ve sözlük kültürün hakim olduğu dönemde bu belgeler lafızdan ağızdan çıktı söz söylendi, insanlar bunu öğrendi, aktarıldı, aktarıldı. Herkes duyuyor bunu. Bin yıl sonra, 600 yıl sonra, 700 yıl sonra yazıya geçiriliyor. Siz bunları tarihi bir belge olarak, tarihi bir veri olarak kabul ediyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıktıktan bir veya birkaç yıl sonra, vefatından 2 yıl sonra gibi kısa bir sürede, kısa bir sürede yazıya geçirilen bir kitabı bir kitabı tarihi bir belge olarak kabul etmiyorsanız işte bu bir tutarsızlıktır. Tutarsızlık da sizin batıl olduğunuzun en güçlü göstergesidir diyoruz. Birincisi bu. Yani Kur'an-ı Kerim'in tarihi bir belge olarak kullanılabileceğinin birinci delili çok kısa bir sürede sözlü kültürden yazılı kültüre nakledilmesi değil. Bu bir. İkinci delilimiz arkadaşlar. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçişte Söz birebir aynı şekilde aktarılmamıştır. Söz birebir aynı şekilde aktarılmamıştır. Tarihte hemen hemen hiçbir belge nitelinde metin söylendiği şekliyle yazıya geçirilmemiştir. Zira burada söz kendisine söylenene göre değişir. Metnin orijinal diye bir kavram yoktur. Metnin orijinal diye bir kavram yoktur. Hatta metnin orijinal önemli bile değildir. Burada asıl olan dinleyenin duygusudur. Dinleyenin duygusudur. Şimdi buradan yazar çok güzel bir sonuca çıkar, gidiyor. Diyor ki örneğin Homeros'un İlyadas'ı yüzyıllarca Rapsodiler tarafından icra edilirken önemli olan metnin aslını korumak değildi. Antik çağda yaşayan işte İyonyalı bir yazar. Zaten metnin tam olarak bir aslı da yoktur. Yüzyıllarca icra edilirken ortama, muhadabın ve icra edenin duygularına göre ufak tefek revizyonlara uğramıştır. Dolayısıyla metin değişmiştir. Ne icra eden ne de dinleyici metnin aslı yok diye düşünmemiştir. Bununla hadislerin nakli arasındaki fark oldukça açıktır. Sözlü kültür modern tarih okuma algımız açısından problemli olmasına rağmen dikkat bak dikkat arkadaşlar bu cümle çok önemli bunu yazın. Sözlü kültür. Yani söylenenler modern tarih okuma algımız açısından problemli olmasına rağmen normalde problemlidir. Yani biri bir şey söylemiş, o onu aktarmış, o onu aktarmış, o ona aktarmış. Metnin orijinali yok. Metnin orijinali yok. Lafzın orijinali yok. Lafız ondan ona, ondan ona aktarılırken birçok değişime uğramış. Böyle bir problem olmasına rağmen tarihi bir kaynak olarak kullanılırken Kur'an ve hadis metinlerinin veri kaynağı olarak kabul edilmemesi çok ciddi bir tutarsızlıktır. Çok ciddi bir tutarsızlıktır. Burada yazar bilinçli veya bilinçsiz yani büyük bir ihtimalle bilinçlidir. Karşı tarafın tezlerini tutarsızlık deliliyle çökertiyor. Yani karşı taraf desek ki Kur'an tarihi bir veri olarak kabul edilemez. Bak siz bunu kabul ediyorsunuz ama bunu kabul etmiyorsunuz. Burada kabul ettiğiniz esaslar burada da var. Bak tutarsızsınız. O halde tutarsızlık nedir? Hafif tutarsızlık batıl olmanın, haksız olmanın, yanlış olmanın değilidir. Bitti. Bu kadar basit oluyor yani. Allah'dınız değil mi? Tekrar okuyorum. Bu önemli bir cümle. Sözlü kültür modern tarih okuma algımız açısından problemli olmasına rağmen tarihi bir kaynak olarak kullanılırken Kur'an ve hadis metinlerin metinlerinin veri kaynağı olarak kabul edilmemesi çok ciddi bir tutarsızlıktır diyor. anlaşıl değil mi? O halde Kur'an bizim için tarihi bir kaynaktır. iki tane delilimiz vardır. Üç ve dörde geleceğiz. Birinci delilimiz Kur'an sözlü kültürden, söylendikten kısa bir süre sonra yazıya geçirilmiştir. Ey Batılılar, ey Avrupalılar, ey tarihçiler. Siz veri kaynağı olarak kabul ettiğiniz hiçbir belge bu kadar kısa sürede yazıya geçirilmedi. Onları kabul ederken Kur'an'ı niye kabul etmiyorsunuz? Bu bir, iki... Sözlü kültürden yazılı, yazılı kültüre geçişte metin birebir korunmamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman biraz sonra bunu ispatlayacağız. Metin birebir korunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillahi rabbil alemin elrahmanirrahim er maliki demiş. Bu aynı nasıl söylediyse metne geçirilmiştir. Yazıya geçirilmiştir. Sizin kaynaklarınız tarih okuma açısından kullandığınız kaynakların hiçbirisi hiçbirisi birebir Yazıya geçirilmezken ve onları tarihi belge, tarihi ver olarak kabul ederken Kur'an birebir yazılı bir belge olarak kayda geçirilmiş ve siz onu tarihi bir belge olarak kabul etmiyorsunuz. İşte bu da bir tutarsızlıktır diyor. Üçüncüsü, burası güzel arkadaşlar bakın. Burası çok güzel bir şey. Şimdi Kur'an-ı Kerim yazıya geçirildi. Tamam mı? Yazıya geçirildi. Çok kısa bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra Hz. Ali döneminde bir savaş meydana geldi. Sıffin Savaşı. Hz. Ali ile Muaviye radiyallahu anh radiyallahu maha Allah ikisine de rahmet etsin savaştı. Savaşta galip durumunda olanlar, galip durumunda olanlar Hz. Ali ve taraftarlarıydı. Amr bin As'ın düşüncesiyle Muaviye taraftarları mızrakların, üzerine, mızrakların ucuna mushafları taktılar. 500'e yakın mushaf olduğu söyleniyor o dönemde. Ki bu da şununa delilidir. Çok kısa dönemde ne kadar çoğaltılmış. 500'e yakın mushaf. Mushafları taktılar. Hazreti Ali'ye karşı şey yaptılar. Ee, sizinle bizim aramızda Kur'an-ı Kerim var dediler. Bakın Hazreti Ali ve taraftarları savaşta o anda galip oldukları halde Karşılarında Kur'an'ı görünce durdular. Hiç kimse hayır bu Kur'an değildir. Bu tarif edilmiştir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibidir demedi. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yani birbirine düşman, birbiriyle savaş halinde iki grup arasında dahi Kur'an-ı Kerim'in metni üzerinde bir ihtilaf meydana gelmemiştir. Bir ihtilaf meydana gelmemiştir. Bu çok sarıh bir delildir. Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıktığı şekliyle yazıldığı ve hiçbir tahrife uğramadığı, hiçbir değişime uğramadığı hususunda o dönemde birbiriyle düşman olan, birbiriyle savaşan iki grup arasında dahi bir konsensüs sağlanmış bir ittifak vardır. Bilindiği üzere Siffin Savaşı'nda Hazreti Ali'nin ordusu galip durumdayken Muaven ordusu mızrakların uçlarına müsaffer takarak Kur'an'ın hakemliğini ne yapmışlardır? Kur'an'ın hakemliğini talep etmişlerdir. Buradan çıkan sonucu Yazar 27'de şöyle söylüyor. O zaman diyoruz ki iki ordu birbiriyle savaşırken mağlubun kaldırdığı Kur'an galibi durduruyorsa iki tarafta metnin doğruluğunda ve tahrif edilmeyişinde hemfikirdir. Bu çok erken döneme ait güçlü bir delildir. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim tahrif edilseydi, Kur'an-ı Kerim'de oynama olsaydı, Resulullah'tan geldiği şekliyle kayda geçirilmeseydi ben savaşıyorum, karşımdakini perişan etmişim, tam yeniyorum Kur'an'ı karşıma getirmiş. Tamam mı? Kutsal bir ee, ve metin olarak Kur'an'ı karşıma getirmiş. Ben şunu diyemiyorum. Bak hayır o tarif edilmiştir. O peygamberimizin vahyettiği değildir. Ben savaşmaya devam edeceğim diyemiyorum. İki tarafta metnin doğruluğunda ve tahrif edilmeliğinde ittifak etmiştir. Hazreti Osman'ın musrafları çoğaltması üzerinden yaklaşık 7 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından takriben 27 yıl sonra yaşanan bu olaydan o dönem bütün Müslümanlar Kur'an'da müttifak etmiştir. O dönemde bütün Müslümanlar Kur'an'ın üzerinde ittifak etmişlerdir. Çünkü galip durumda olan Hazreti Ali'nin ordusundaki hiç kimse bu zaten tarif edilmiştir demedi. Bilakis kaldırılan musafların Hz Ali ordusunda duygusal kırılmalar yarattığı ve onları Kur'an'ın hakemliği söylemine yönelttiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu dediğimiz gibi arkadaşlar. Çok güçlü bir delildir. İşte bu delilden yola çıkarak bir İngiliz mi bilmiyorum Horkson diye yazıyor. En azından bütün Müslümanlar Kur'an konusunda hemfikirdi. Yani o dönemde yani 25-30 yıl gibi kısa bir dönemde metin icra edildi, yazıya geçirildi. Peki bu metin birebir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi yazıya geçirildi mi? E, tahrifler oldu mu Mana değişimleri oldu mu Bazı yerler çıkartıldı mı çıkartılmadı mı Hayır bakın bir yazar Diyor ki batılı bir yazar En azından bütün Müslümanlar En azından bütün Müslümanlar Kur'an konusunda Hemfikirdi Sir William diye bir yazar diyor ki Tüm bunlar yani bu anlattığımız sıfın olayı e, Hakem olayı Şimdi okuduğumuz şekliyle Kur'an'ın Resulullah'ın Aktardığı o peygamberin diyor Sözleri içerdiğine dair akılda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Akılda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Yani biz neyi ispat ediyorduk arkadaşlar? Bir daha toparlayalım konuyu. Bir Kur'an-ı Kerim var elimizde şu an. Fatiha ile başlıyor. Nasla bitiyor. İşte okuyoruz. İçerisinde 114 tane sure var. Bu lafız, bu metin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnat edebilir miyiz edemez miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbim bana vahy ediyor. Bak şunları vahyetti Dediği metin bu mu değil mi? Bakın bu metin üzerinde üç tane de el getirdik. Tekrar özetliyoruz. Arkadaşlar tek tek anlatıyorum ki konu önemli. Bir bu metin sözlü olarak icra edildikten hemen kısa bir süre sonra yazıya geçirildi. Birinci delilimiz. ikinci delilimiz bu metin Sözlü olarak nasıl icra edildiyse Aynı şekilde metne geçirildi İkinci delilimiz Üç bu metnin üzerinde de bir ittifak Hasıl oldu icma hasıl oldu Tevatür hasıl oldu çünkü O dönemde yaşayan birbirine Karşı düşman olan birbiriyle Savaşan gruplar dahi Bu metnin üzerinde ittifak Ettiler bu da üçüncü delilimizdir. dördüncü delilimiz Arkadaşlar ihtilafsızlıktır İhtilafsızlık yani Yani eğer bir konuda mesela ben yüzlerce binlerce insan içerisinde bu elmadır dedim. Bu elmadır dedim. Benim dostlarım var, düşmanlarım var, herkes var. Hiç kimse buna itiraz etmedi. Hiç kimse buna itiraz etmedi. Ortada bir itirazın olmaması elimdekinin elma olduğunu kat'i bir surette İspat eder. Ortaya hiç kimse itiraz etmiyor. Yani o kadar akıllı insan var. O kadar e, aklı çalışan bir sürü insan var. Benim iddiam üzerinde hiç kimse ne yapmıyor? E, negatif bir iddiada bulunmuyor. itirazda bulunmuyor. Bu neyi ortaya koyar arkadaşlar? Bu net olarak şunu ortaya koyar ki benim bu iddiam doğrudur. Kur'an-ı Kerim'in değiştirildiğine dair, değiştirildiğine dair tahrif edildiğine dair bazı ayetlerin içerisinden çıkartılıp yeni bazı şeyler eklendiğine dair tek bir söz bile söylenmemiştir. Eğer böyle bir şey yapılsaydı bu asla gizli kalmazdı diyor. Bakın şimdi burayı okuyalım. Kur'an'ın tahrif edilmediğinin en güçlü delili buna dair bir ihtilafın nakledilmemesidir. Bu öylesine güçlü bir delildir ki sadece ispatlamakla kalmamakta, Muhalif iddia ve vehimleri de bütün çürütmektedir. Kur'an-ı Kerim uydurulmuştur. Tamam kim uydurdu? cevap ver. Tarihten gizde kalabilir mi bu? Tarihten gizde kalamaz. Tarihte ne yaşandıysa bugün bizim elimizde yani böyle toplumları etkileyecek neler yaşandıysa biraz sonra söyleyeceğiz. Bugün bizim ölüm elimizde. Kur'an-ı Kerim şu an elimizdeki olan musaf değiştirildi. Tamam sizin iddianınızı kabul ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu söylenilen... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diye iddia ettiği birçok şey miladi 9'da işte 9. asırda veya 10. asırda 1000, 1100, 1200'lü yıllarda bu Mustafa ekleninde kim yaptı bunu? Bunu kim yaptı? Böyle bir şey mümkün mü? Ya da ilk dönemlerde Osman tarafından, Ali tarafından, Ebu Bekir Ömer tarafından veya sahabeler tarafından radıyallahu anhum onlar tarafından eklendi diyecekseniz bu bilgiye nereden ulaştınız? Bu hangi kaynakta yazıyor? Niye hiç kimse ses çıkarmadı? Birbirine düşman olan gruplar dahi buna niye ses çıkarmadı? Abbasiler, Emevilerin bütün e, 90 yıllık uygulamasını didik didik inceleyip yanlış uygulamalar bir, bir bir bir bir tarihi belgelere geçirirken Emeviler şunu yaptı, Emeviler bunu yaptı derken bunlar niçin aktarılmadı? Bunların niçin ortaya konulmadı? Bunları ne yapmak lazım? cevap vermek lazım. Tarihi ile yok etmek mümkün değildir. Örneğin İncil'in değiştirilmesi. Mesela İncil değiştirilmiştir. İncil'i değiştiren güçlü Roma İmparatorluğu'dur. Hüküm onların elindedir. Kudret ve kuvvet onların elindedir. İncil'in bu değiştirilmesine bazı İncil'lerin yasaklanmasına, bazı İncil'deki bazı belgelerin bazı bilgilerin kaldırılmasına göz yuman ve bunu bizzat yapan Roma'dır. Hükümranlıktır, imparatorluktur, güç, kuvvet, kudret onların elindedir. Buna karşı çıkan ayak takımı veya halktan sadece azınlık bir gruptur. Roma İmparatorluğu'nun yaptığı bu tarihi olarak gizlenememiştir. Halbuki koskoca imparatorluk bunu yapıyor. Nasıl gizlenemez? İşte gizlenemiyor arkadaşlar. İslam coğrafyasına gelecek olursak çok güçlü iktidarlar oldu. Bu iktidarlar el değiştirdi. Bunlardan bir tanesi Kur'an'ı değiştirse, bunlardan bir tanesi Kur'an'ı tahrif etse, bunlardan bir tanesi Kur'an içinden bir şeyler çıkartıp bir şeyler ekleseydi, bir şeyler ekleseydi, bunu daha sonraki gelen güçlü iktidar ortaya çıkartırdı. Bunu gizli kalması mümkün değildi. Örneğin 90 yıllık hüküm süren Emevi devleti bunu yapsaydı, onların her türlü kötülüğünü ifşa eden Abbasiler bunu açığa çıkarmaz mıydı? Kur'an sahabe döneminde tarif edilseydi sahabe bir ayetin Allah hususunda ihtilaf edip Hazreti Ali'yi tekfir eden hariciler buna sessiz kalır mıydı? Bakın çok güçlü bir delil bu. Hariciler inil hukme illallah ayetiyle bir ayetle sen bu ayetin içerdiği ifadeye uymadın diye Hazreti Ali ile savaştılar. Onu tekfir ettiler. İki taraf birbiriyle savaşı değil mi? Eğer Hazreti Ali bu tahrifi yapsaydı, Hazreti Osman bu tahrifi yapsaydı, Hazreti Ömer böyle bir tarif, Hazreti Ebubekir böyle bir tahrifi yapsaydı hiç kimse sessiz kalır mıydı? Hiçbir şekilde cılız bir ses bile çıkmadı biliyor musunuz? Kur'an'ın o toplarlanan mushaf üzerinde hiçbir cılız ses bile çıkmadı. Hiçbir ses çıkmadı. Ha bu da gösteriyor ki Kur'an tahrif edilmedi. Kur'an değiştirilmedi. Kur'an'ın içerisinden bazı bölümler alınıp onun içerisinde bazı bölümler ne yapılmadı? Kesinlikle eklenmedi. Mesela diyor ki Kur'an mahluk mudur? Burada yok. O benim aklıma geldi. Onu ekleyeyim ben. Kur'an mahluk mudur? Değil midir? Tartışması yaşandı değil mi? Alimler Kur'an'a mahluk dememek için büyük işkenceler gördüler. Abbasiler Kur'an'a mahluk demek için alimlere bunu dedirtmek için çok büyük işkence yaptılar. Yani din alanında Mezhepler arasında böyle bir çatışmanın olduğu dönemde Abbasiler Kur'an-ı Kerim'i değiştirseydi alimlerden bunun nakilleri gelmez miydi? Birçok nakil gelirdi arkadaşlar ya da e, diyelim ki Kur'an-ı Kerim'i e, mürce mezhebi değiştirseydi. Bütün diğer mezhepler mürciye mezebinin yapmış olduğu bunu bize kitaplarında aktarmaz mıydı? Bakın arkadaşlar, tarihi topyekün silmek mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de işkence edildi. Arkadaşlarına işkence edildi. Şiirler yazıldı. Muzemmenen galeyna ve ve dinehu Böyle şu an hatırlında değil şiirler yazıldı. Bakın bunlar bile gizlenemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de taraftarı yoktu. Mekke'de adamı yoktu, Mekke'de güçlü bir ordusu yoktu ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de yapılanlar dahi ne yapıldı? Gizlenemedi. Daha sonraki dönemde mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 7 veya 8. asırda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına yönelik oldukça ağır suçlamalar içeri rububiyeti ve risaleti iptal eden kitaplar yazıldı. Bunların bile bir harfi değiştirilmeden bize kadar ulaştırıldı. Eğer eğer Kur'an-ı Kerim değiştirilseydi bu değiştirilmeden haberimiz olmaz mıydı? Tarih kitapları bundan bahsetmez miydi? Kur'an-ı Kerim'in tek bir harfi bile değiştirilseydi veya içinden bazı ayetler çıkartılsaydı veya içerisinde bazı ayetler eklenseydi tarih bunu kimin yaptığını ortaya çıkarmaz mıydı? Bu tarihten gizli kalması kesinlikle mümkün değildi arkadaşlar. Sayfa 33'te diyor ki Bakın çok ilginç bir şey. Muaviye ve benzerlerinin yaptıkları sana bu hususta daha fazla bilgi verecektir. Bunu Kadı Abdülcebbar söylüyor. Zira onlar Emiril Mümini'ne, Hazreti Ali'ye ve Haşim oğullarına düşman oldular. Onlara galip geldiler. Sonra bütün dünyaya hakim oldular. Ve kendilerini son derece üstün görler. Buna rağmen efendiler olan Muaviye'yi sahip olmadığı yüksek bir mertebeye dahi çıkartamadılar. Çıkartamaz ki. Yani yani mesela şimdi benim taraftarlarım var. Murat Gezenler'in taraftarları var. Ee, çok seviyorlar. Tarih beni tanıyor. İnsanlar beni tanıyor ama taraftarlarım beni Ahmet bin Hanbel seviyesine çıkartan yalanlar söylüyor. Bundan 100 yıl sonra bunun yalan olduğu o kadar aşikar ki çünkü benim kim olduğum, ne olduğum bilgi seviye bütün insanların şahitliğiyle ortada Taraftarlarım tutmuşlar beni. Üst seviye bu mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. İşte Muaviye'nin taraftarları diyor Emeviler hükümran olmasına rağmen, 90 yıllık hüküm sürmesine rağmen Muaviye'nin taraftarları Muaviye'yi ne Hazreti Ali'den ne de diğer sahabelerden üstün bir konuma çıkartamadılar ki? Çıkartamadılar. İşte ee, Şia öyle değil mi? Kulatu Şia ve Rafiziler Hazreti yönelik nefretlerini Yazdılar şey yaptılar ama oldu mu olmadı yani bunu beceremediler. Bunu diğer sahabeler olan nefretlerini ortaya koydular ama tarihi hiçbir şekilde değiştiremediler. Mesela onu yani Muaviye'yi Bedir'de savaşanlar, Rıdvan ağacı altında biat edenler şurada etkili muhacir ve ensar arasına koymadılar, koyamadılar. Halbuki onun bu özelliklerinden, mertebelerinden birisine sahip olmasını çok arz ediyorlardı. Onlar Muaviye'yi Tuleka veya Tuleka oğlu olmaktan çıkarmaya imkan bulamadılar. Yine Ali'yi sahip olduğu İslam'a ilk girenlerden, Bedir ehlinden, fakihlerden, ülema ve aşire-i mübeşşreden olduğu hususunu inkar edemediler. Yani tarihi ne yapmadılar? İnkar edemediler şeklinde. 33 sayfa 33'te müthiş bir şey vardır. Bunun olmasını çok arzu ederlerdi. Çünkü bundan çok zarar gördüler. Böylece devletlerinin ve krallıklarının olmuş ve gerçekleşmiş olayları gizlemede etkili olmadıklarını sen öğrendin. Yani Emeviler ne kadar güçlü olursa olsun Muaviye'yi Hazreti Ali seviyesine çıkartamadılar. Hazreti Tarihi ilk Müslümanlardan olduğu gerçeğini iptal edemediler. Yani tarih silinebilecek bir şey değildir. Şimdi Muaviye'nin Hazreti Ali'nin seviyesine çıkartılması öyle çok yani böyle bir tarih uydurulması çok önemli yani çok da büyük bir önem arz eden bir şey değildir. Kur'an'ın tarif edilmesi çok büyük önem arz eder. Eğer Kur'an tarif edilseydi böyle bir şey mümkün olur muydu tarihten gizli kalması? Kesinlikle mümkün olmazdı sonuç o halde. Tahrif gibi bir iddia ve himle çürük delille ortaya sürülemez. 30 sayfa 34. Tahrif gibi bir iddia ve himle çürük delille yani Kuran bununla çürültülemez. Bu iddiayı ortaya atan kişi Kur'an hangi dönem tarif edildi? Kimler tarafından tarif edildi? Bu tarifle ilgili kayıtlar nerede? Tarife itiraz olmuş mudur olmamış mudur? Olmadıysa neden olmadı? Olmuşsa bu itirazlar nerede kaydedilmiştir? Tahrifçiden sonra gelenler ya da aynı dönemde uzak tarafta yaşayanlar tarafından neden bu tarife ima ile bile işaret edilmedi? İşaret edilmişse bu kayıtlar nerededir? Bu soruların tamamının Cevabının ne yapılması lazım? Mutlaka ama mutlaka verilmesi lazım. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bu da bizim dördüncü delimiz diye. O halde tekrar özetliyoruz. Kusura bakmayın. Özet yani e, tekrar tekrar gidiyoruz ki çok iyi anlaşılmalı. Çünkü bir usul, usul inşa ediyoruz. Birisi karşımıza geldi. Biz dedik ki bakın bu Allah'ın kitabıdır. Burada Kur'an-ı Kerim yok mu? Bunu göstermek istemiyorum. Neyse uzakta. E, bu Allah'ın kitabıdır dedik biz. Bu Allah'ın kitabıdır. Peygamber'e vahyedilen kitaptır. Karşımızda diyor ki hayır. Peygamber'e, Muhammed'e vahyedilen kitap bu değildir. Bu daha sonra oluşturulmuştur. Dört şey delil getiriyoruz. Bir, bu kitap sözlü kültürden yazıya geçirilmesi tarihte hiçbir kitaba nasip olmayacak derecede erken dönemde yaşanmıştır. İki, bu kitap sözlü kültürden yazılı kültüre geçirirken lafzen geçirilmiştir. Tarihte hiçbir tarihi belgeye böyle bir şey nasip olmamıştır. 3- Bu kitabın bu kitabın böylece korunduğu hususunda o dönemde yaşayan bütün insanların ittifakı vardır. Bu öyle bir ittifaktır ki savaşan grupların bile üzerinde ittifak ettiği bir haldir. Sadece bazı tarafın değil. 4- Bu kitabın korunduğu yani tahrif edilmediği içerisine bir şeyler eklenip bir şeyler çıkartıldığı hususunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Hiç kimse o dönemde bunu iddia etmemiş. Şayet böyle bir şey olsaydı, böyle bir şey olsaydı bunu ne yapmamız lazım? Ortaya koymanız lazım. Tarihin hangi döneminde ihtilaf edildi? Hangi döneminde Kur'an değiştirildi? Kim değiştirdi? Mesela Abbasiler değiştirdiyse, Abbasilerden sonra gelenler bunu niye ortaya çıkarmadı? Emeviler değiştirdiyse, Emevilerin birçok yanlışını ortaya çıkaran Abbasiler tarihi bir veri olarak Tarih kaynaklarına geçen Abbasiler, Emevilerin bu çalışmasını niye ortaya koymadılar? İşte bunlara ne yapılması lazım? Cevaplar verilmesi lazım. Burası çok güzel. Şimdi arkadaşlar yine harika bir bölüm. Yazma eserler üzerinden varsayımsal bir akıl üretme. Şimdi bundan sonra karbon testi ve yazma eserler. Den bahsedecek 45 tane daha çok var diyecek ama hicri 0 ile 100 arasına ait olan 45 tane el yazması nüsha bunların tarihleri hicri 0'dan başlıyor hicri 100'e kadar devamını almadım diyor 45 tanesini getireceğim ben diyor bunların o tarihe ait olduğu birbirleriyle hemen hemen aynı olduğunu ortaya koyacağız peki diyor tamam mı buna hiç gerek yok aslında diyor Bizim şu getirdiğimiz, şu getirdiğimiz deliller, şu an elimizde bulunan Mus'haf'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak burada, bak çok önemli bir şey var. Biz yazma eserleri inceliyoruz. Hicri sıfırla 100. yıl arasında... Hicri sıfırla yüzüncü yıl arasında yazma eserler çıkıyor. Bir tane nüsha bulduk. Baktık bu Kur'an-ı Kerim'dir dedik. Başka bir nüsha bulduk. Bu da Kur'an-ı Kerim dedik. Karşılaştırdık aynı. Üçüncüyü bulduk karşılaştırdık. Hepsi aynı. Hepsi birbirini teyit ediyor. Bir tane bir nüsha bulduk. Bir tane bir nüsha bulduk. Farklı. Farklı. Ve miladi sekiz işaret ediyor diyelim. Şimdi farklı. Nasıl ne yapacağız biz? Yazar diyor ki yani bunu Buna yani farklı bir nüsha bulduk. Bu farklılığa cevap vermek mümkün değil. Çünkü karşıda Kur'an-ı Kerim'in bu nüshalarının topladığımız nüshalarının ve getirdiğimiz deliller o kadar güçlü ki o kadar güçlü ki bu farklı nüshaya diyebilecek hiçbir şey bulamayız diyor. Yani deneyebilecek hiçbir şey yok. Niçin? Şimdi farklı bir nüshha varsa bunu kim yazdı? Bunu önceden yani bu nüshanın diyelim ki Fatiha suresi 7 ayet değil de 17 ayet. Böyle bir örnek verelim. Şimdi biz e, araştırmalar yapıyoruz. Bir araştırmada elimize Fatiha suresi geldi. 7 ayet işte. Bir başkasında 7 ayet. Diğerinde 7 ayet. İşte Hicri 70'liğine ait bir yazma nüsha bulduk. O da Onda da Fatiha suresi 7 ayet. Daha sonra elimize öyle bir ilginç belge geldi ki Fatiha suresi 17 ayet. Allah Allah. Şimdi bunu ne yapacağız? 1. Bu 17 ayet, 7'di ya 10 ayeti kim yazdı bunu bilmemiz lazım. Hangi tarihte yazıldı? Öncesinin de olması lazım, sonrasının da olması lazım değil mi? Yani hem öncesinin hem de sonrasının olması lazım. Yani Hicri 8 şey Miladi 800 yılında yazıldı ve sonra buhar mı oldu? Artı başka başka beldelerde de bundan var mı? Hayır yok. Buna cevap vermek mümkün değil. Böyle bir şey gerçekleşmedi ama böyle bir şey gerçekleşse bile satın akıl yürütme dediğim saçsa bu, böyle bir şey gerçekleşse bile bunun bizim getirdiğimiz delillere karşı bir delil olması mümkün değil. Çünkü bu şaz bir şeydir. Hiçbir şekil, hiçbir şey ifade etmez. Diyelim ki diyor yazar, biz 800 yıla ait farklı bir musaf bulduk. Ancak 700 800 arasında musaflar da 800'den günümüze kadar olan diğer tüm musaflar aynı. Biz buna nasıl tahir yorumda bulunabiliriz? Biz buna nasıl ne diyebiliriz ki? Yani 700'e kadar gelen musaflar aynı. 800'den sonra gelen musaflar aynı. Elimizde bir tane mushaf var 800'e ait. Öncesi yok, sonrası yok. Bu mushaf yani bulduğumuz 17 ayetlik Fatiha suresi Kur'an'ın olduğu edildiğini gösterir mi? Kesinlikle göstermez. Diyor ki aslında böyle bir şey İstanbul'u Fatih Sultan Mehmed'in değil de Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiğini ifade eden bir yazma eser bulmak gibi bir şeydir. Biz şimdi bir yazma eser bulduk. İstanbul'u Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği söyleniyor. Yani şimdi bu bilgiyi nereye koyacağız biz? Böyle bir belge Tarih olarak bize bildiğimiz her şeyi unutturmalı mı acaba? Yani elimizde o kadar çok veri var ki İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet'in fethettiğine dair. Fatih Sultan Mehmet'in hemen döneminden günümüze kadar yazılan bütün belgelerde kaç yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti? 1453'te. 1453'ten 2021'e kadar elimizdeki bütün belgeler, bütün veriler onu Fatih'in fethettiği söylüyor. 1700 yılına ait bir tane belge var. Kanuni Sultan Süleyman fethetti diyor. Bu belgeyi kim uydur? Yani bu belge nereden çıktı? Belli değil. Bu belgeyi kim yazdı? Belli değil. 1600'den öncesine dair böyle bir iddia var mı? Hayır yok. 1600'den sonrasına dair böyle bir iddia var mı? Hayır yok. O zaman bu belge İki şey ya bütün tarihi bütün bildiklerimizi unutacağız öyle değil mi? Ya da buna hiçbir şekilde itiraf etmeyeceğiz. Eğer Kur'an'ın tarif edildiği iddiasına tev tevessüt edilseydi hem tarif olmadığını gösteren tüm delilleri aşabilecek güçlü bir kompozisyon hem de bu kompozisyonu delillendirebileceğimiz çok sayıda delile sahip olmamız gerekirdi ki ve tek bir yazma bile bunu sağlamak tek bir yazma bunu sağlamaktan oldukça uzak olurdu elhamdülillah Kur'an'a muhalif tek bir yazma bulunmadığı gibi ilk yüzyıla ait çok yazma vardır bunların kimi neredeyse tam bir musafken, kimisi mushaftan parçalar şeklindedir ben bu çalışmayı ilk yüzyıla ait olduğu düşünülen musaflarla sınırlandırdım İleride karbon testlerine de göreceğiniz üzere bunlar ilk yüzyılın belli bir aralığına ya da belli bir coğrafya yığılmış vasiyete değildir Bilakis ilk yüzyılın her döneminde farklı coğrafya aittir. Yani demek istediği şu arkadaşlar. Şimdi bizim fıkıhta bu çok geçer. Farklı beldelerdeki alimlerin fetvaları bu önemlidir. Bir araya gelip karar vermemişler. Bir ayeti Mısır'daki alim okumuş böyle anlamış. Endülüs'teki alim okumuş aynı şeyi anlamış. Bu önemlidir. Bir araya gelip gel beraber bunu anlayalım dememişler. Şimdi karbon biz işte bulunan nüshaları karbon testi yapıyoruz. Ve bu karbon testi sonucunda sıfır ile yüz yani icri sıfırdan başlayan ve yüze kadar devam eden bir tarih dilimindekileri ele alıyoruz. 45 tane. Bir, bunlar sadece Mekke'de, sadece Medine'de, sadece şurada, sadece burada bulunan musaflar değil. Bunlar İslam coğrafyasının farklı farklı beldelerinde bulunmuş bir yer. iki sadece işte 1 ile 20 yıl arasında ya da 20 ile 50 arasında ait değil. Bunlar tarihin tamamına ait. Yani bu şunu gösteriyor arkadaşlar. Belli bir dönemde, belli bir coğrafyada insanlar karar kılmışlar. Gelin Muhammed'in vahyini şu halde insanlara sunalım demişler. Bir metin oluşturmuşlar ve o metni insanlara sunmuşlar. Bu tarihin farklı farklı beldelerine yayılması mümkün değildir. Tarihin farklı farklı dönemlerine yayılması mümkün değildir. Tarihin farklı farklı beldelerine yayılması mümkün değildir. Ama biz bulunan mushaflara baktığımız zaman işte dünyanın dört bir tarafından ve zamanın farklı farklı dilimlerine ait mushaflar bulabiliyoruz. Bu da Kur'an mushafının yani o bulunan mushafların şimdiki elimizdeki mushafla aynı olduğunu görünce diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnadında Hiçbir şüphe yoktur. Yazar burada arkadaşlar e, karbon testi hakkında biraz bilgi veriyor. Orayı okuyun inşallah 38 ile 42 sayfa arasında e, karbon testleri hakkında bilgi veriyor çok kısa bir şekilde arkasından uzun uzun 45 tane. Ben bunlara baktım arkadaşlar çok ilginç. Altında çünkü internette şeyler var, internet adresleri var. Yani bu bulunan mushaflar internete de eklenmiş yani. Ben bunlara baktım. Çok yani çok da etkilendim yani. Ee, bir anda o tarihe sanki bizzat elle yazılmış mushaf gibi. Neyse 45 tane e, el yazmasın mushaf örneğini getiriyor. Daha da çok diyor. Yani bunlardan o kadar çok getirebiliriz ki diyor. Ve arkasından sonuç olarak şunu söylüyoruz. Şimdi... Kazılarda veya işte e, şu e, araştırmalarda bir metin bir metin derin üzerine yazılmış bir metin bulunuyor. Bu metin bir inceleniyor. Metin ne yapıyor? İnceleniyor. Bakılıyor Kur'an-ı Kerim bu. Karbon testi yapılıyor. Ne zamana ait? İşte 685'e ait. Nerede çıktı? Basra'da çıktı. Daha sonra Endülüs'te İspanya'da yine böyle bir şey bulunuyor. Yine böyle bir şey bulunuyor. Yine karbon testi yapılıyor. O da 675'e ait. 650'e ait. Ya da 650 ile 700. 700 ile 720 arasına ait filan. Tamam mı? Ee, i̇ki metin karşılanıyor. Basra ile İspanya'daki bulunan metin karşılaştırılıyor. Aynısı. Ve böylece yüzlerce yüzlerce musaf bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan işte sadece 45 tanesini almış. Ve diyor ki ele aldığımız musaflar belli tarih arasına, aralığına ya da belli coğrafya yığılmış değildir. Yani uydurulmuş bir kitabın o dönemde bu kadar çok yayılması mümkün mü? Hakeza içeriklerindeki Kur'an miktarı muhtelif olmakla beraber belli sorular üzerinde de yoğunlaşmış değildir. Yani e, sadece Burut suresi bulmuyoruz. Sadece Nisa suresi bulmuyoruz. Sadece Naziat suresi bulmuyoruz. Yani ee, bir başka Mısır'da Mısır'a gidiyorsun Başka bir şey buluyorsun öbür tarafa gidiyorsun Başka bir şey buluyorsun ya da tamamını Buluyorsun yani sadece belli değil Kur'an'ın tamamı evet. Bunun üzerine e, Eski Diyanet İşleri Başkanı olması lazım Tayyar Altukalaş diyor ki Bütün bu nüshalar üzerinde yaptığımız incelemeler Gösteriyor ki bugün dünyanın Neresine giderseniz gidin Orada okunmakta olan ve modern Teknikin imkanlarıyla basılmış bulunan Musaflarla yani İngiltere'ye gidin alın bir mushaf, Mısır'a gidin bir mushaf alın. Modern teknik imkanlarıyla basılmış diyor. Yani matbaada basılmış şu an elimizdeki Koran. Türkiye'ye gelin bir mushaf alın. Bu musaflarla İslam'ın ilk asırlardan bize ulaşan bu musaflar arasında basit imla farkları, sınırlı sayıdaki katip hataları hariç tam bir birliktelik mevcuttur. Yaptığımız değerlendirmelere göre birbirinden çok uzak coğrafyalarda ve birbirini görmemiş kâtipler tarafından yazılmış bu nüshalar bize gösteriyor ki yaprakları, ciltleri, boyutları, fiziki varlıkları, sayfalarındaki satır sayıları ayrı da olsa muhteva aynıdır. Yani İspanya'da bir musaf buluyorsun sayfa sayısı farklı fiziki yazıldığı varlıkları. Ee, malzeme farklı ebatları farklı diğeri tamamen farklı buna rağmen muhteva içerik aynı muhteva içerik aynı Evet yani nereye gitsek aynı musafla karşılaşıyoruz tabiatıyla bu sonuç hepimize heyecan veren bir gerçeği 14 asırdır satırlarda ve göğüslerde korunan tek musaf gerçeğini somut olarak karşımıza koyuyor diyor somut olarak karşımıza koyuyor aynı konuyla ilgili Muhammed hamidullah o dönemde yazılan o dönemde yazılan Kur'an nüshaları veya bunların parçaları savaşlar, yangınlar, su baskınları ve diğer felaketlere rağmen korunarak bize kadar gelmiştir. Taşkent'te olduğu gibi İslamabad'da ve Londra'da Halife Osman'a nispet edilen Kur'an nüshaları hala mevcuttur. İstanbul'da Hazreti Ömer'e nispet edilen bir Kur'an sayfası vardır. Paris'te Kur'an parçaları bulunmaktadır. Bunların hiç Bunların hicri ikinci üçüncü yüzyıla yüzyıl tarihli olduğu söylenmektedir. Kahire'de, Sana'da, İran'da, Afganistan'da ve diğer ülkelerde Kuran'ın çok eski nüsaller bulunmaktadır. Bütün bunlar birbiriyle karşılaştırıldığın karşılaştırılmıştır. Mağripten Malezya'ya, Taşkent ve Seyhan'a uzanan bölgelerde milyonlarca el yazması nüsaller arasında yazıcıların yazım hatalarından başka hiçbir farkın tespit etmemek, hiçbir fark olmadığını tespit etmek nedir? Oldukça heyecan vericidir diyor. Oldukça heyecan vericidir. Evet arkadaşlar. Hasıl kelam, sözün özü Kur'an'ın güvenilirliği ile ilgili tarihi tartışma açmak isteyen muhaliflerimiz bize öncelikle yukarıda saydığımız güvenirlik kriterlerinin her birinde Kur'an'ın onda biri kadar delille ulaşan başka bir metin göstermelidir. Yani ey muhaliflerimiz siz biz Kur'an'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnadını ispat ediyoruz. Bakın dikkat edin arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kur'an'ın Allah'a isnadını ispat etmiyoruz. Onu daha sonra ispat edeceğiz. Biz şu an Kur'an'ın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isnadını ispat ediyoruz bunu ediyor, ispat ediyoruz tamam mı ee, tarihte hiçbir veri hiçbir tarihi kaynak bu ispatın %10'u kadar dahi güçlü değildir Kur'an kadar erken dönemde yazıya geçilmiş Kur'an kadar erken yazması olan Kur'an ezberleyene kadar ezberleyeni olan birbiriyle kanlı bıçaklı grupların bile üzerine ittifak ettikleri başka bir tarihi metin önümüze konulsun işte ondan sonra tartışırız. Kur'an öyle bir güvenlik seviyesine ulaşmıştır ki onun hakkında acaba olabilir mi gibi bir şüphe dahi bırakınız, bırakınız dile getirmeyi düşünülmesi bile mümkün değildir diyor arkadaşlar. Çok güzel bir bölümdü. Çok güzel bir usul inşa etti ve ne yaptı? Meseleyi ortaya çok sarih bir şekilde ortaya koydu. Peki bu kadar yeter olsun inşallah. Bitirmeden önce kısaca özetleyelim. Arkadaşlar ne gördük biz bu derste? Bir, biz Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu ispatlamadık. Buna karşılık Allah Resulüne vahyetti. Daha oraya gelmedik. Resulullah bana bu vahyolundu dedi. Tamam. Şu an elimizdeki mushafın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aidiyetini ispat ettik. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i Tarihi bir veri olarak kullanacağız ama bunu kullanabilmek için, tarihi bir belge olarak kullanacağız. Bunu kullanabilmek için Rasullaha isnadını ispat etmemiz lazım. Bunu dört şekilde ispat ettik. Bir, Kur'an-ı Kerim söylendikten çok kısa süre sonra yazıya geçirilmiştir. İki, Kur'an-ı Kerim söylendiği gibi yazıya geçirilmiştir, lafsı yazıya geçirilmiştir. Üç, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde tam bir ittifak sağlanmıştır. Dört, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde hiçbir şekilde ihnaf sağlanmamıştır. Bu dört şahitlik Kur'an'ın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme isnadını kesin bir şekilde ortaya koymaktadır. Bununla birlikte yapılan araştırmalarda birçok belge, birçok nüsha bulunmuş, birçok yazılı veri bulunmuştur. Bunların karbon testleri yapılmıştır. Bunlar tarihin farklı beldelerinde, farklı bölgelerinde farklı zamanlarda bulunmasına rağmen muhteva içerik hep aynıdır. Sadece bazı yazım hataları, bazı noktalama işaretleri farklılığı vardır. Ebatları farklıdır, ağırlıkları farklıdır. Yazı olarak kullanılan malzeme farklıdır. Ama muhteva aynıdır. Bu ise hiçbir şekilde şüphesiz bir şekilde bize Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnadının sahih olduğunu, tevatür olduğunu, inkar edilemez bir gerçek olduğunu ortaya koymaktadır. Peki. Ve ahiru davana rabbil